يا أيها الذين آمنوا تقول الله قد قاته ولا تموتون إلا رعنت المسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبثا منها رجالا كثيرا ونساء باتقول الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله بقول قبلا سذجا يصلح لكم أعمالكم فيغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فزا عظيما أما بعد فأصطغل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر والأمور محتفاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تيدي قردشتر بوافته bu dersimizde inşallah yine bu ilk Müslümanlara yapılan sıkıntı, onların başına gelen belalar, musibetlerin devamı ve müşriklerin yeni yeni ceza vermede, işkence etmede yöntemler denemeleriyle ilgili konuyu inşallah göreceğiz. Müşrikler o dönemlerde Allah yolundan uzaklaştırmak için yeni üsluplar, yöntemler geliştirdiler. Kuya bu genç ve yeni daveti etkileyip onu durdurmak ve iptal etmek istiyorlar. Allah Azze ve Celle Furkan Suresinde onların bu usluplarının, yöntemlerinin e, hiç işe yaramadığını, onların tuzaklarının böyle açığa çıkıp e, içlerinden geçirdiklerinin hiçbir ifade etmediğini bu Furkan Suresinde çok açık bir şekilde beyan ediyor diyor ki Allah Azze ve Celle Furkan suresinde وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرِجُونَ اللِقَاءَنَا لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائَكَ اَوْ Bizimle karşılaşmayı ummayan o kimseler yani kafirler, müşrikler o dönemki müşrikler aynı zamanda kıyamete kadar gelecek bütün müşrik kafir Allah'la karşılaşmayı ummayan ahireti inkar eden kimseler için geçerlidir. Bu kitap, bütün bu sıfatlara sahip kimseler için geçerlidir. Bizimle karşılaşmayı ummayan kimseler keşke bize bir melek bize melekler gelseydi bize melekler indirilseydi yahut da Rabbimizi görseydik derler. لَغَدْ اِسْتَكْفَرُوا ف۪ي اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ اَتُوْوَا كَب۪يرًا yemin olsun ki onlar kendi içlerinde büyüklendiler yani kendilerini bir şey zannettiler ve büyük bir taşkınlıkla taşkınlık yaptılar haddi aştılar onu. Yeumayarauna'l <gülüyor> melaikateh la bushra yan evlin mucrimin ve yaquluna hjran mahcuran. Melekleri gördükleri gün onlar için o vakit bir müjde sevinç yoktu. Melekler onlara Aleykümselam. Bu sevinç ve müjde sizin için yasaktır, yasaklanmıştır. Yani siz bundan mahrumsunuz. Melekleri görüyorlar ama ne zaman? Melekler onları vefat ettirirken, özellikle vefat ettirirken. Başka ayetlerden bunu anlıyoruz. Ve kadimne ila ma amilu min amelin fe cealnâhu mentura. Ve biz onların, o kimselerin Amel ettikleri şeyi getiririz de onları, o yapmış oldukları amelleri hebe emmel durar. Yani bir toz zerrecikleri haline çeviririz. Hiçbir işe yaramaz onların amel ettikleri şeyler, işledikleri şeyler. ashab cennet yeme idin müsteqarru ve ahsana makila. Cennet ashabı ise onlar için en hayırlı konaklama kalma yeri vardır. Onlar için en güzel dinlenme, istirahat etme, kavlüyle yatma yeri, var. yeri vardır. Yeri vardır. Ve yevme teşakkaqu's-sema'u bil Gökyüzü o gün bulutlarını getirdiğinde ve melekler tam bir indirilişle indirildiği zaman el-mülkü yevme idinil hakku lir-rahman. Mülk o vakit Rahman'a aitt. Mekane <gülüyor> Yemeni al-kafirine asira. Kafirlere ise o gün çok zor gelir. Sübhanallah. Ve <gülüyor> yem ya'uddu'z-zalimu ala Zalim şöyle elini sıkar, elini parmağını sıkar, yequulu ya leita nittaqatu ma'ar <gülüyor> rasul es ve der ki keşke Rasulle beraber peygamberle beraber bir yol edinseydim ya veyle tealeytenin nimet taked fulanan halina keşke falancayı yani beni saftıran kimseyi dost edinmeseydim laqad azallani anizkire ba'de izga'ani zikir yani kuran geldikten sonra beni ondan uzaklaştırdı ve kane şeytanu lil insani hazula şeytan insan için terk edicidir yani onu kendi başına bırakıcıdır. Ve kâlel-Rasûlü ya Rabbi inne kavmi tehedû hâzel-Kur'âne ve peygamber der ki, o Resûl der ki, ey Rabbim muhakkak ki benim kavmim Kur'an'ı terk edici oldular. Terk ettiler. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şikayeti, kimlerden yani şikayeti Kur'an'ı terk edenlerden yani, onun öydüğüyle öğütlenmeyen onun verdiği mesajı almayan kimselerle, kimselere karşı olan şikayeti. Subhanallah. O kafirler, o müşrikler İslama ve Müslümanlara savaş yaşananlar, o dönemde işte bunlarla e, sıfatlanıyorlar. Onların hakkında bunlardan bahsediliyor. Bu kıyamete kadar az önce söylediğim gibi gelecek her kafirin sıfatını anlatıyor. Yarın kıyamette, ahirette o zalim kimseler kafirler elini ısıracak. Keşke ben Resul'le beraber bir yol edinseydim diyecek diyor. İsra suresinde yine müşriklerin bir taleplerinden bahsediliyor. Diyor ki müşrikler o ilk dönemdeki müşrikler. Vakalu hatta tefşura lena min el Biz asla sana iman etmeyeceğiz. Ta ki sen yeryüzünden pınar fışkırtınca kadar. Ev tekuna leke cennetun min nahil ve Yahutta senin bir bahçen olacak ve üzümden ve sen onun arasında tam bir nehirler fışkırtacaksın yani peygambere iman etmek için böyle şeyler istiyorlar bunlar olmadığı sürece biz sana iman etmeyeceğiz diyorlar Ebni Kesir Rahmetullah Ali az önceki Furkan suresinin tefsirinde biz bize melekler gelmeli Değil miydi yani keşke bize melek gelseydi, melekler gelseydi derken Yani peygamberlere risaleti getiren, vahyi getiren melekler bize de gelseydi Yani bizimle de konuşsaydı diyorlar Böyle bir e, teklif sunuyorlar, iddia, e, iddiada bulunuyorlar En'am suresinde bakın bu hususta Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor ve izâ ja'atkum ayatun qâlû lenü'minâ hattâ Onlara bir ayet geldiği zaman derler ki biz Allah'ın resullerine indirilen şey bize de indirilmediği sürece iman etmeyecek değiliz diyorlar. Yani o peygambere gelen elçi Cibril Aleyhisselam bize de gelsin. Ona gelen melekler bize de gelsin. Biz de iman edelim diyorlar. Allahu alemu Allahu Aleemi Hay canale Allah risaletini yani gönderdiği peygamberliği nereye koyacağını çok iyi bilir nerede yapacağını iyi bilir diyorhanallah Allah azze ve Celle e, melekleri o müşriklerin kafirlerin asla göremeyeceklerini e, Bahsettikten sonra o Furkan suresinde Onların kötü günde Yani az önce ifade ettiğim gibi Ölüm esnasında Görmelerinden bahsedecek Nerede? En'am suresinde Melekler o zaman onları ateşle Müjdeleyecekler O zaman görecekler O zaman hakikati sezinleyecekler Bakın bu hususta En'am suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor Velev terâ iddâlimûne fî o zalimleri ölüm dalgaları içerisinde bir görsen, vel malaiketu bassitu eydihim. Melekler onlara ellerini uzatmıştır. Ahrijū anfusakum. Hadi bakalım kurtarın. Canlarınızı kurtarın. Yani canınızı bir ölümden kurtarım diyecekler melekler onlara. En yawma tujzauna azaban hun bima kuntum taquluna alallahi gayra'lhaq. İşte o gün Allah'a haksız yere söylediğiniz şeylerden dolayı cezalanacaksınız. Neyle? Alçak, hor olan azapla ceza göreceksiniz. Ve kuntumun bir un, Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenmenizden, büyüklenmenizden dolayı. İşte ölüm esnasında kafirler o melekleri görüyor. Ölüm meleği ve yardımcılarını. O zaman hakikat onlara ortaya çıkıyor. Bir başka ayette وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ وَذُغَ ذَاوِ الْحَرِيقَ Melekler o kafirleri öldürürken, vefat ettirirken bir görsen onların yüzlerine sırtlarına vurur o melekler ve Yakıcı azabı tadındır onlara. Allah Allah. Ölüm meleği kardeşlerim, secde suresinde geldiği üzere bir tane. <Sessizlik> Melekul mevk diye geçen ölüm meleği bir tane. Ama aynı zamanda onun yardımcıları var. Evet. Orada meleklerle kastedilen o. Biz onu hadislerden anlıyoruz. <Sessizlik> Ahmed bin Hanbel'de Rivayet edilen bir hadiste aynı zamanda bu Davut'ta da var bu hadis. Uzunca bir hadis ama konuyla alakalı olan kısmını söyleyeceğim inşallah. Ölüm meleği gelir vefat edecek kimsenin başının ucuna. Ya bu ister yolda kazada olsun ister kılıç darbesiyle yahut bombayla olsun fark etmez. O ölecek kimsenin başına gelir ve ona de der ki, kafir olan kimseye, ey habis olan, pis olan nefis, Allah'tan bir gazaba, o ölüm meleği diyor ki, o kafir kimseye, ey pis olan nefis, bedbah olan nefis, çık. Allah'tan kızgınlığa ve gazaba, yani Allah'ın gazabına çık. O zaman diyor, onun can sanki böyle ıslak ıslak pamuktan şişin çekildiği gibi can çekilip alınır. Subhanallah. Ve damarları ve sinirleri paramparça olur diyor. Allahu ekber. Yani böyle eziyetli bir şekilde ondan can çıkar. Islak nemli pamuktan şişin çekilip de böyle yırttığı gibi Can ondan çekilip alınır. Ve bütün Allah. damarları, sinirleri parça parça hale gelir diyor. Allah'a okuver. Ölüm meleği ve yardımcıları işte bu kafirlere daha ölürken bu azabı tattıracaklar. Kardeşlerim, Müşrikler az önce söylediğimiz gibi değişik değişik yöntemler ve üsluplar denediler. Birincisi küfretmek, sövmek, hakir görmek ve hücum ederek yani müminlerin, iman edenlerin üzerindeki onlar zayıf kimselerdi. Böyle saldırarak onları yakalayıp alt etmek istediler. Bu şekilde bir metodlar metot denediler. Allahu Teala Hac suresinde bakın onu nasıl anlatıyor. Ve iza tutla aleyhim ayatuna beyinat. Onların üzerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman ta'rifu fi vucuhil ladina keferul munkar. Kafir olan kimselerin yüzlerinde bir hoşnutsuzluk görürsün. يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِاللَّذ۪ينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا Ayetlerimizi okuyan kimsenin üzerine neredeyse saldıracaklar. Ve onu da yapıyorlar. Daha önce bazı şeyleri ifade ettiğimiz üzere onu yapıyorlar. Yapmaya çalışıyorlar. Yani saldırıp daha yok etmek istiyorlar. İkincisi sihir ve delilikle itham etmeleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında şüpheler oluşturmaları ve Kur'an'ın evvelkilerin masalları önceden nakledilen bir takım hikayeler olduğu hususunda bazı ithamlarda iftiralarda bulunmaları evet. müşrikler böyle bir yönteme başvuruyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafından allah. insanları uzaklaştırmak için bu sihirdir, bu adam sihirbazdır, delidir. Ondan sonra vesaire. Bu Kur'an evvelkilerin masallarıdır diyerek Allah yolundan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. allah Teala onların bu yaklaşımlarını Sat suresinde, Kalem suresinde ortaya döküyor. Onlara ayetlerle cevap veriliyor o zaman. O dönemde. Peş pe, peşi peşine böyle her duruma yönelik adeta bir ayet geliyor. Hicri suresinde diyorlar ki allah Teala bahsediyor. وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذ۪ي نُزُّلَ عَلَيْهِ الذِّكْ اِنَّكَ <لَمَجْنُون> Müşrikler diyorlar ki ey kendisine zikrin yani Kur'an'ın indirildiği kimse sen mecnunsun yani delisin diyor. Müşrikler bu iftiraları atıyorlar. Böyle karalama kampanyasına girişiyorlar. Allah Teala da haber veriyor. Ayetiyle haber veriyor. Furkan suresinde "Vekarellezine keferu in haza illa ithkunuftarahu." Kafirler dediler ki o uydurulmuş bir iftiradır. Yani uydurulmuş bir şeydi. "Ve aanehu alayhi kavmun Başka bir topluluk da onu uydurma hususunda yani peygamberin uydurması hususunda ona yardım etmiştir. Fakat cawbunmen vazura, muhakkak onlar bir zulüm yani bir haksızlık ve günah getirdiler. Ve Dediler ki o peygambere peygamber onu yani bu Kur'anı bir başkasına yazdırıyor ve dolayısıyla Evvelkilerin hikayeleridir, masallarıdır diyorlar. Peygamberin başkasına yazdırdığı hikayelerdir diyorlar. Ve hiye tümle aleyhi kuran vasıyla. Ve o da, ve onun üzerine de, e, sabah ve akşam okunuyor. Yani başkalarından yazdırdığı bu hikayeler, e, kendisine sabah ve akşam okunuyor diyorlar. Kul enzelehulledî. يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ De ki, onu, göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir diyor. Allah Hazreti Celle onlara cevap veriyor. Hem onların e, durumlarını anlatırken, hem de peşi sıra o müşriklere cevap veriyor. اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا Muhakkak ki o çok bağışlayan, çok rahmet edendir diyor. Sad suresinde ise, ve acı bu en cahmendirün kendilerinden kendilerine bir uyarıcının gelmesinden hayrete düştüler. Ne biliyoruz Aleyhisselam? Onların içindendi. Tanıdıkları bir kimseydi. Yani başka birisi olsa bu sefer niye bizim içimizden gelmedi diyecekler. Kendiçlerinden en değerli şahıs geliyor, en güvenilir kimse geliyor. Bu sefer melekleri görseydik, melekler bize de gelseydi diyorlar. İnsan için bahane çok her şeyi öne sürebilir. İnkar kastı olduğu sürece, yani reddetme e, yönü ağır bastığı sürece her şeyi öne sürebilir. Çünkü şeytan kendisiyle beraber. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّا Kafirler diyorlar ki, bu çok yalancı bir sihir var. Evet. Kalem suresindeyse, <gülüyor> وَإِيَّ كَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا zikra. <الزِكْرًا> Kur'an'ı işittikleri zaman neredeyse seni diyor kafirler gözleriyle kapı verecekler. Yani sana tabiri uygunsa nazar değ değdirip, nazarlarını isabet ettirip devirmek istiyorlar. Yani sen hiçbir şeyde bulunmayasın böyle anlatımda bulunmayasın insanları irşad etmeyesin o Kur'an okumayasın kısacası gözleriyle adeta devirmek istiyorlar ve yeğulüne innehule mecnun diyorlar ki muhakkak sen bir mecnunsun sen yani sen delisin diyorlar ve ma huwa illa lil alemin o ancak alemler içindir öğüt ama kim için öğüt alacak kimseler için bu ayet kerime, Kalem suresindeki bu ayet, 52. ayet, 51 ve 52, birçok yerde küçük kartlara, kartpostallara yazılır ve nazar ayeti diye asılır. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Nazar ayeti, nazardan koruyacak ayet değildir ilk etapta. Aleyhissalâtu Aleyhisselam'ın kullandığı, aleyhissalâtu Aleyhisselam'ın daha doğrusu, ee, nazara karşı okuduğu bir ayet değil. İçerisinde mana olarak gözleriyle neredeyse seni kapı verecekler ifadesi yani nazarla alakalı. Ancak aleyhissalatü vesselam nazara karşı ne okuyor? Felak ve nessur yani. Birincisi bu. ikincisi bu kart postallara kartlara yazılıp e, satılması asılması asla caiz değildir. Çünkü nazara karşı veya herhangi bir rahatsızlığa karşı korunma metodu yazı asmak değil, muska takmak değil, bizatihi insanın kendisine okuması veya bir başka kardeşinin ona okuması şeklinde. Bu fayda verir. Sünnet olan budur. Öbürleri ise insanı bidat, küçük şirk sonra da büyük şirke götürür. Allah korusun Allah, dininden eder. Allah. Bununla beraber e, nazar isabet eden kimse, kendisine veya hatta nazar isabet edilen kimseye bir başka birisi felak nas surelerini ve bu ayet kerimeyi şifa mahiyetinde okuyabilir. Ama asıl olan felak ve nas surelerinin okunmasıdır. Nazara karşı ve vesselam'ın okuduğu sureler bunlar. Üçüncüsü o dönemdeki zalim kimseler, müşrikler zulmederek, eee müminlerin, iman edenlerin haklarını gasp etmek, mallarını gasp etme yoluna gidiyorlar. Onları küçük görerek, hiç ciçe saymadan, onların haklarını inkar ediyorlar. Bu sistemi kısa kıssa Eee sahih'inde yani Buhari ve Müslim'de Habbab Radiyallahu an diyor ki ben cahiliyede seyyaftım yani kılıç ustasıydım diyor. Kılıçla uğraşırdım diyor. As ibni Vail'in bana bir borcu vardı diyor. Müşriklerden biriydi. El As ibni Vail ona diyor gittim borcunu bana öder misin dedim diyor. O da bana dedi ki Muhammed'i inkar etmediğin sürece sana sana olan borcumu ödemeyeceğim dedi. Habbab da diyor ki Allah seni öldürünceye kadar vefat ettirinceye kadar ve sonra sen te, tekrar dirilinceye kadar ben diyor Muhammed'i inkar etmeyeceğim. O asla diyor ki müşrik o zaman beni bırak ben öleyim. Tekrar dirileyim. Ondan sonra bana mal ve oğullar verilsin. Evlatlar verilsin. Ben senin malını öderim. Yani alay ediyor onun önünden, Subhanallah. Madem inkar etmeyeceksin. O zaman ben ölüyorum. Tekrar dirileyim. Bana da mal ve evlatlar verilir. O zaman ben senin malını öderim. Peşi sıra bakın. Meryem suresinin şu ayetleri geliyor. Efer eytel lezi kefere bi ayatina ve kâle leûteyenne mâlem ve veledâ. Ayetlerimizi inkar eden kimseyi gördün mü? Der ki bana mal ve evlatlar verilecektir. Etle'l gaybe emin ta'za indallah inder rahman ahta Etle'l gayb gaybe yani ileride olacak şeye muttali oldu. Bilgi sahibi mi oldu öldükten sonra dirilmeye? Yahut kendisine mal ve evlat verilmesi hususunda bir bilgisi mi var gelecekle ilgili? <gülüyor> Yoksa Rahman'ın katında ona verilmiş bir söz mü var da böyle konuşuyor? Hemen bunun üzerine Allah Azze ve Celle onu yani hakir bir şekilde orada yalanlıyor. O sözün hiçbir şey ifade etmediğini Allahu Ekber. سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ Min مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا Hayır. Asla böyle değildir diyor. Söylediği şeyi yazacağız ve onun için azabı artırdıkça artıracağız. Uzattıkça uzatacağız diyor. <gülüyor> سُنْهَانَا <gülüyor> ma مَا ve وَيَتِينَا فَرْدَا Ve söylediği şeye e, mirasçı olacağız yani takip edeceğiz ve onu tek başına getireceğiz diyor tehdide var. Subhanallah. Yani el asbin vaile gelen bu tehdit bütün kafirler içindir. Müminlerin mallarını ve canlarını hakir gören, onlarla bu hususta alay eden ve onlara zulmeden tüm kafir ve zalim kimseler için geçerli bu tehdit. Vallahu alem. Dördüncüsü kardeşler, müşriklerin alay etmeleri, müminlerle, böyle göz kaş işaretleriyle onlarla dalga geçmeleri, Kur'an'ı dinleme esnasında gürültü çıkartmaları, yani o sadık, sadaka, sadaka sahibi, sahabelerin etkilenmemesi için böyle bir yönteme ve yol başvurmaları. Bu da onların işkencelerinden müminlere verdiği sıkıntılardan bir sıkıntı. allah Teala Mutaffifin suresinde anlatıyor bakın. Onların bu denedikleri metodu. Diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ ya da يَدَحَكُمْ Bu mücrüm olan kimseler, kafirler, zalimler dünyadayken o dönemde veya şu gün veya ileride yani dünyadayken iman edenlere gülüyorlardı. Ve izâ merru bihim yetagâmezûn. O iman edenlerin yanlarına vardıkları zaman, uğradıkları zaman böyle göz ve kaş işaretiyle onları alaya alıyorlardı. Ve iden galebu ile ehlihimin galebu fekihin. Ailelerinin yanına döndükleri zaman da keyifli bir şekilde zevk almış, yani tabiri caizse zevkten dört köşe dönerlerdi. Neden? İman edenlerle alay etmelerinden dolayı. Onlara verdikleri işkenceden, sıkıntıdan dolayı. Ve izâ ra'evhum, qâlu inne le Ve o müminleri, iman edenleri gördükleri zaman bunlar yoldan sapmış kimselerdir derlerdi. وَمَا اُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافَظِينَ Oysa ki onlar mü'minlerin üzerine bir bekçi değillerdi. Gözetici değillerdi. Allah Azze ve Celle bu durumu bahsettikten sonra surenin sonunda, Mutaffifin suresinin sonunda bakın o müşrikleri bu hareketleri yapan, bu yöntemleri deneyen müşrikleri nasıl tehdit ediyor ve onlar hakkında akibet Olarak yani onların neticesinin nasıl olduğunu bakın nasıl haber veriyor. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ عَامَنُوا مُنَا الْكُفَّارُ يَدَحَكُونَ O gün ise ahirette, kıyamet günü iman edenler kafirlere güleceklerdir. Hakikat olan o gerçek günde iman edenler kafirlere güleceklerdir. عَلَلْ اَرَائِكِ يَنْضُرُونَ Onlar o zaman koltuklara böyle yaslanmışlardır keyifli olan onlar olacaktı. İnşallah. Hel tuvvel kuffar mekanu yefalun. Evet. Müşrikler o dönemde Kur'an okunurken kardeşlerin gürültü çıkartıyorlar, patırtı çıkartıyorlar ki dinlenmesin. Yani iman edecek kimseler, hidayete gönlünü açmış kimseler ona kulak vermesinler, etkilenmesinler Allahu Teala diyor ki وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لَهَذَا الْقُرْعَانِ Kafirler bu Kur'an'ı dinlemeyin. وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَقْلِبُونَ Orada boş sözleri yapın, gürültü çıkartın, belki galip gelirsin diyorlar. Hiçbir şekilde vahyi ve onun üzerindeki nuru söndüremedikleri için e, katakülleye getirmeye çalışıyorlar. Yani üstüne örtbas yapmaya çalışıyorlar ki kimse dinlemesin diye. Allah Azze ve Celle ise onları فَلَنُز۪يقَنَّ الَّذ۪ينَ كَهْفَرُوا عَذَابًا شِد۪دًا Kafirlere biz elbette şiddet bir azap tattıracağız diyor. وَلَنَز۪يَنَّهِمْ أَسْوَى اللَّذ۪ي كَانُوا عَمَلُونَ Onlara yapmış oldukları şeyin en kötüsüyle karşılık veriyor. Onları bu şekilde tehdit ediyor. Evet. Müslüm'de rivayet edilen bir hadiste kardeşlerim bu hadis Ebn-i Mace'de Ahmet'te ve başka hadis kitaplarında da var. Kafirler Aleyhisselatü İslam etrafındaki o zayıf kimselerin uzaklaşmalarını, onu bırakmalarını istiyor. Bunun için ve Vesselam'ı sıkıştırıyorlar. Bu hususta diyor ki Saat radıyallahu anh biz Nebi aleyhissalatü vesselamın yanındayken altı kişiydik. İlk dönemler bahsi geçen dönem ilk dönem mücdükler Nebi aleyhissalatü vesselama dediler ki diyor bunları yanından kov yani yanından uzaklaştır onlar bize karşı yani cesaretleniyorlar bunları kov yanından diyor ki saat, o zaman ben Abdullah İbni Mesud. Ondan sonra Hüzeyl kabilesinden bir adam. Sonra Bilal ve iki tane de bir başka adamla beraber altı kişiydik diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine de Allah'ın dilediği şey düştü. Onların, müşriklerin bu teklifine karşılık Aleyhisselatü Vesselam yani böyle bir şey düşünmeye başladı demek istiyor sanki. Subhanallah. Ayet hemen, hemen Böyle teskin edici ve sabitleyici bir şekilde geliyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَلَا تَطْرُدُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهَمْ بِالْغَذَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَهُ وَجْهَ Sabah ve akşamleyin, akşamleyin Rabbine, Rabblerine dua eden ve onun yüzünü isteyen kimseleri kovma. Diyor. O zayıf kimselere sakın dokunma. Yani onları kovma yanında. Allahım. Yani o kadar eziyet ediyor, o kadar alay ediyorlar ki hakir görmeye başlıyorlar. Yani hep senin yanında zayıf kimseler var, köleler var, işe yaramaz adamlar var. Bunları sen bize karşı kışkırtıyorsun, cesaretlendiriyorsun, bunları başından def diyorlar. Yani bizim anlayacağımız tabi de bu şekilde. Ayet hayır diyor. Sakın onları kovma. Ma aleike min hisabihim min şey. Onların hesaplarından senin üzerine olan bir şey yok. Ve ma min hisabike aleyhim min şey. Ve senin hesabından da onların üzerine bir şey söz konusu değildir diyor. Yani. Ümeyye bin Ye'bin Halef Aristoteles'i gördüğü zaman hayret edermiş. Kaş göz hareketleriyle onunla dalga geçermiş. Ve bu e, olayın peşine de şu ayet geliyor. Veylül lükullü hümezetü lümeze. Vay o, alay eden, kaş göz hareketi yaparak çekiştiren kimsenin haline değil. Beşincisi kardeşler, bu müşriklerin kullandığı yöntemlerden biri de inatçılık yapmaları ve e, kibirle hareket etmeleri Aşağı yukarı aynı şeyler. Müşrikler, yine bu e, değişik değişik üslupleri ve yöntemleri Allah'ın ayetlerini müminler, iman edenler yahut da kalbini İslam'a açacak olan kimseler dinlemesin. Ayetlerin üstü kapansın. Onlar e, bu şuuru fark edemesinler. insanlar. Bu nuru fark edemesinler diye ellerinden geleni yapıyorlar. Yunus suresinde allah Teala وَإِذَا تُتْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَا قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِقَانَ اَتِبِ قُرْعَانٌ غَيْرِ هَذَا Onların üzerine ayetlerimiz apaçık tilavet edildiği zaman bizimle karşılaşmayı ummayan kimseler, kafirler bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getiriyorlar aibedil hüyan onu değiştir. Yani böyle bir mazeretle geliyorlar. Kul lev şa Allahu ma talevtuhu aleykum. Ayet kerimende Deki, deki eğer Allah dileseydi ben size bunu okumazdım dedi. O ayetin hemen devamındaysa ben kendi nefsimden böyle bir şey yapamam, değiştiremem diyor. Yani o kadar türlü türlü şeyler deniyorlar ki. Sihirbazdır, delidir, ondan sonra diyorlar, bu ayetleri değiştir, melekler gelsin bize, Rabbimizi görelim, Allah'ı görelim, iddia ettiğin şeyleri getir, vesaire. Meryem suresinde bakın ne diyorlar. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtına, ve قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَيُّ الْفَر۪يقَيْنُ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ اَذ۪يَّا Ayetlerimiz onlara tilavet edildiği zaman kafirler iman eden kimselere bu iki gruptan hangisi makam yönüyle daha hayırlı ve meclis yönüyle daha hayırlıdır diyorlar. Ebu Cehil diyor ki eğer diyor bu senin katından Ey Allah'ım diyor. O zaman onlarda Allah'ın ifadesi kullanılıyor. Allah ifadesi. Yani ey Allah, ey Allah'ım manasına zaten biliyorsunuz müşriklerde Allah inancı var. Ama onlar aynı zamanda ne yapıyorlar? Şirkler koşuyorlar. Vasıtalar ediniyorlar. Allah'ın varlığına, birliğine yaratan, çiren, yediren olduğuna inanıyorlar. Ama o putlara ibadet ediyorlar. Onlar Allah'ın katında şefaatçiler diye inanıyorlar. Dolayısıyla Allah inançları var. Diyor ki, Ebu Cehil, Ey Allah'ım, bu yani bu gelen Kur'an, bu peygamber senin katından hak ise, o zaman bizim üzerimize semadan bir taş yağdır diyor. İlahı Allah, Allah. Allah. Yahut da bize ilim, can yakıcı bir azap getir diyor Ebu Cehil. Ahmak kendisine yaptığı beddua yapar ayet Kerim'e geliyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Sen onların içlerindeyken Allah onlara azap edici değildir. Diyor. Sübhanallah. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَافِرُهُمْ Onların içerisinde istiğfar edenler, tövbe edenler olduğu sürece Allah onlara azap edici değildir. Diyor. Yani orada işte mühlet veriliyor. Ta ki ne zamana kadar? Ebu Cehil'in boynu vuruluncaya kadar. İbni Hibban'da İbni Abbas'tan rivayet edilen bir ifadede Kâb bin Eşref bu Medineli ve Yahudilerin ileri gelenlerinden yeri geldiği zaman Allah nasip ederse onun hikayesini de anlatacağız. Kâb bin Eşref'i Münlerden birisi Süükas da öldürüyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın emri emriyle. Evet, Muhammed bin Mesleme adında, Radıyallahu An, çok değerli bir cesareti bir sahabi, o öldürüyor. Bu adam daha Medine'ye gidilmedi. Mekke'deyken Mekke'ye geliyor, Medine'den Mekke'ye geliyor. <gülüyor> Kureyş bu adama diyor ki, sen Medine ehlinin en hayırlısınız. En hayırlı kimsesizin. Ve onların efendisisin. Ondan sonra o da diyor ki tamam buyurun diyor. Görmüyor musun diyor. Şu zayıf cılız kimseleri. Kavmine karşı kavminden böyle sıyrılmış üste çıkmış kimseyi diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kast ederek diyorlar. Müşrikler. Bizden hayırlı olduğunu iddia ediyor bu adam. Bu peygamber bizden hayırlı olduğunu iddia ediyor. Oysa ki biz Hacilerin işiyle görevliyiz. Sıkaye işleri, yani hacılara su veririz, onlara e, yardım ederiz. Bu işlerle biz kayi iken, yani biz daha şerefliyken, bu kendisinin üstün olduğunu zannediyor diyor. O Kâb bin eşref de Yahudi ehli kitap olmasına rağmen siz diyor, ondan hayırlısınız diyor. Siz ondan hayırlısınız. Oysaki kimi kayır, e, kimi kayırması? Kimden yana olması gerekiyor Ali Sırat'ın. Müşrikleri orada kayırmış oluyor. Siz ondan hayırlısınız diyor. İnne şeneke huvel <ebutar> Ayet kelimesi geliyor. Hani Ali oğlu vefat ettiği zaman soyu kesiktir diyorlar. Ebter soyu kesik demek. Asıl seni kınayan, bu hususta kınayan kimse soyu soy, soyu kesik olan odur. Diyor. Ve bir başka ayet kerimenin de indir e, söylenmiş. Alam Tara ile Utu nasib ve minel kitap. Yüminune bilci bitirdi tağu. Görmedin mi kendilerine kitaptan nasip verilen kimseler? Yani kâb bin eşref de benzerleri gibi kimseler. Cip adında tağuta puta ve başka bir tağuta. Hem e, puta hem de tağuta iman ederler. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَاُولَٓا هَا اَهْدَى مِنَ amen عَامَنُوا سَب۪يلًا Ve kafir olan kimselere, yani o müşriklere, o müşriklere, sizler, bu kimseler, yani kafir olan, bu müşrik olan kimseler, iman edenlerden daha e, yol bakımından, daha doğru yoldadır derler. Yani iman edenler, kendilerine Kur'an verilen kimseler, Değil de sizler daha haklısınız diyorlar. Ehli kitap diyor bunu. Oysaki ehli kitap yine e, ehli kitabı yani bizleri kayırması gerekiyordu. Bizlere karşı arka çıkması gerekirken kafir, müşrik olan putperestlere arka çıkıyor. Burada ondan bahsediliyor. Kafir olan kimselere derler ki bunlar yani bu müminler, bu kafirler, İman edenlerden şu iman etmiş kimselerden yol bakımından daha doğru yoldadır diyorlar. Ulaikellezine <gülüyor> le'anehumullah Allah onları lanetledi. Subhanallah. Ve men yel'anillâhe fenentecidelehu sebilâh. Allah kimi lanetlerse ona bir yol bulamazsın. Evet. Yahudiler nihayetinde lanetlenmiş kimseler. İman edenler müstesna tabii ki. Evet kardeşler, bu metotlar içerisinde, müşriklerin kullandığı bu metotlar karşısında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl biliyor, takip ediyor, nasıl tedavi ediyor, nasıl ıslah ediyor? Birincisi, dua ve Allah Azze ve Celle'den yardım bekleme, ona karşı ver olma, kemerini sıkı sıkı bağlıyor kendisine. Yani bu ee, kalkanı kullanıyor adeta. Dua ediyor. Ne diye dua ediyor biliyor musunuz? O e, dönemde işkenceler şiddetlendiği zaman Ey Allah'ım Yusuf'un Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın dönemindeki kıtlığı ver diyor. Ve bedduası tutuyor. O dönemde beddua tutuyor. Hadislerde haber verildiği kadarıyla Öyle bir e, an geliyor ki müşrikler yani oradaki insanlar böyle e, ölüleri ve derileri yemeye başlıyorlar subhanallah. Açlıktan ve kıtlıktan. Oysa ki o belde Mekke bereketli mübarek kılınmış bir beldeydi. Her taraftan rızıklar ona geliyor. ayetler bunu anlatıyor. Hadisler bunu anlatıyor ve vakit oluyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası tutmuyor. Onlara Yusuf Aleyhisselam'ın dönemindeki kıtlık veriyor. Derileri, böyle ölüleri, leşleri yemeye başlıyorlar. Leşleri. Allah, Allah, Subhanallah. Allah. Ve Ebu Sufyan Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor biliyor musunuz? Diyor ki, sen diyor Allah'a itaati emreden bak bak akrabayı, sılayı emreden birisisin. Kavmin diyor helak oldu. Yani sen ve Mekkeliler. Biz de senin kavmin deme, e, demeye getiriyoruz. Kavmin helak oldu. Allah'a dua et diyor. Subhanallah. bu Sufyan'ın buradaki bak e, itirafına bak. Ve aleyhissalatü vesselam dua ediyor. Dua ettiği zaman onlar aynen gerisin geriye dönüyorlar. Eski hallerini, eski rafahlarını içerisine gerisin geriye dönüyorlar. <gülüyor> Müşlüklerin ileri gelenleri bu. Ebu Sufyan, sen diyor Allah'a itaat ede, itaat Emreden akrabayı ziyaret etmeye birisin. Allah'a dua ete bizi bundan kurtarsın. Yani bu kadar mı ahmaklık? Allah'ın kendilerine musibet getirdiğini, Peygamber'in duasını ve duasını tuttuğunu bile bile iman etmiyorlar. Subhanallah. Allah kime hidayet ederse o hidayet bulmuştur. O dönemde hadisi şöyle özetleyerek anlatmış olalım. Bir şey unuttuk. Kıtlık döneminde yukarıya böyle tavana baktıkları zaman böyle bir duman gibi bir şey görüyorlar. Müşrikler. Ayetler Duhân suresindeki ayetler bunu aktarıyor bize. Fertakib <gülüyor> yemete tis-sema bi mobil. Gök yüzünün apaçık bir duman getirdiği zamanı bekle. Ey işeğin nasaha da azap Bu insanları yani bu azap insanları kaplar ve bu elin bir azaptır diyor. Yani insanlar o dönemde kıtlıktan dolayı yağmur e, talebine çıkıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'dan dua etmesini istiyorlar. Zarar gören kimseler için. Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> onlara az önce e, e, ifade etmeye çalıştığımız gibi nihayetinde dua ettiği zaman onlar e, gerisin geriye dönüyorlar. Yani e, Allah Azze ve Celle o gördükleri dumanı ve e, içi, iç, içinde bulundukları kıtlığı giderdiği zaman innekum a'idun muhakkak ki siz geri döneceksiniz ifadesiyle gerçekten de onlar, o kafirler ökçeleri üzere gerisin geriye dönüyorlar. İkincisi kardeşler e, bu hususta yine aleyhissalatü vesselam e, ümit emel Gelecekle ilgili şeyi canlı tutma, sabretme ve güzel bir ahlakla e, bir yani karşı çıkışla çıkıyor. Yani böyle bir yöntem kullanıyor bu sıkıntılara karşı. Sahabelerini ileride müstakbel yani gelecek sizin olacaktır diyor. Kisra'nın, Kayser'in sahibi olacaksınız. Bunları elde edeceksiniz diyor. Bunları da müşrikler duyduğu zaman bunlarla da alay ediyorlar. Bak size böyle vaat ediyor. İleride işte Kisra'yı elde edeceklermiş. Ondan sonra falanca yeri ele geçireceklermiş diye. Onunla da alay ediyorlar. İbn-i Maci'de haber verilen bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle <gülüyor> artık bu alaylar, işkenceler, sıkıntılar, Müslümanlara yapılan bu eziyet ve baskılar neticesinde Aleyhisselatü Vesselam iyice daralmış durumda. Ve müşrikler tarafından eli yüzü adeta böyle kana boyanmış vaziyette, üzüntülü bir şekilde kana boyanmış, üzüntülü bir şekilde oturuyor. Cibril Aleyhisselam geliyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam'a nedir bu hal? Aleyhisselatü Vesselam da görüyorsun işte diyor, müşriklerin yaptığını. Yani kendisine işkence ediyorlar. Kana boyuyorlar ya. Süleyman Diyor ki Cibril Aleyhisselam sana bir ayet göstermemi yani bir mucize ister misin diyor o anda. Aleyhisselatü Vesselam da evet diyor. O zaman diyor şu vadiden ortasındaki vadinin arkasındaki şu ağaca bak. Onu diyor o ağacı diyor çağır diyor. Yani o sana gelecek mahiyetinde. Aleyhisselatü Vesselam çağırıyor. Ağaç kendisine geliyor, tam önüne dikiliyor böyle. Cibril Aleyhisselam diyor ki, o ağaca söyle gitsin yerine diyor. Aleyhisselatü Vesselam ona dönmesini söylüyor, ağaç geri yerine gidiyor dikiliyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam tamam, bu kadar yeter. Öyle bir moral veriliyor ki Vesselam'a. Bu ne demek? Yani isterse Allah Azze ve Celle taşları, ağaçları, her şey senin emrinde görecek. Ama ne? Sabır etmen gerekiyor, denmek isteniyor. Subhanallah. Allah. Her şey senin emrinde diyor. Ağaç emre diyor, geliyor. Önünde duruyor. Git yerine diyor, gidiyor. Bu bir mucize. Sahi olarak geliyor bizim. Bunun gibi nice mucizeler, mucizeler. Tam daraldığı anda Allah Azze ve Celle Cebrail'le onu böyle destekliyormuş. Işte. İman eden kullarına Allah azze ve celle her zaman yardım eder. Kur'an buna şahitlik ediyor. Ve kana hakka alena Müminleri kurtarmak üzerimize hak olmuştur Son olarak da muamelelerde vahiy hak olan şeyle birlikte hikmetle hareket etmek. Ali ve vesselam bu müşriklerin yaptıkları bu işkencelerle bu taarruzlara, baskılara rağmen ne yaptı? Davetine devam etti. Nefsi zapt etti ve hikmetle böyle hikmetle donandı. Ve teenniyle hareket etti. Yani kuvvete kuvvetle karşılık vermedi. Güce güçle karşılık vermedi o dönemde. Çünkü o emredilmemişti ona. Hilim teenni ve güzel ahlakla hareket etti. i̇bn Abbas'tan rivayet edilen bir hadiste Aleyhissalatü Vesselam Aleyhissalatü Vesselam'a وَلَا تَجْهَرْ بِسَّلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا Namazında cehir yapma. Yani açıktan okuma, sesini yükseltme, gizliden de yapma. Ayet kerimesi geliyor. Nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabı o dönemde Kur'an'ı biraz yüksek sesle okuyorlar. Müstüklükler bunu duydukları zaman Kur'an'ı işittikleri zaman da sövmeye başlıyorlar. Sonra işte bu ayet kerime geliyor. Yani Kur'an'ı böyle namazında açıktan yapma. Orta yolu tutması isteniyor. Ve betâke beyne dalike Yani ikisinin arasında ne çok açıktan bağırarak ne de çok gizli değil, de ikisinin arasında bir yol tutuyor. Yani bu da e, o dönemdeki e, müşriklere yapılan bir muamele, hikmetle hareket etme ve benzeri. Kısacası Nibi Aleyhisselam o dönemde Allah'ın kendisine emrettiği şekilde, Allah'ın istediği, murad ettiği şekilde davranıyor. Kendisi ve ashabı hem dünyayı hem de ahireti kazananlardan oluyor. Allah Azze ve Celle bizlere onun metodunu hakkıyla uygulayan, öğrenen, yaşayan kimselerden olmayı nasip etsin. Amin. Bizlerin günahlarını bağışlasın. Ve bizleri cennetine koysun inşallah. Hep birlikte. Subhani kerallâhimme ve behemdik eşhedün la ilâhe lenn testakhirâk ve